Allah'tan rızık istiyoruz. Allah'ın izniyle. Allah'a vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve Allah'ın ecmain Alemlerin yegane Rabbi olan Allah'a hamd O'nun cihana bir rahmet olarak gönderdiği kutlu nebisine salat ve selam. O nebinin mübarek ellerinde yetişen ve hayatın her bir alanında bize rehber, önder, örnek olan adını bilip bilmediğimiz tüm ashab-ı kiram efendilerimize selam. Onlardan bir tanesi Osman bin Mazun, O'nun adına bu meclis kuruldu. O'na da selam ve siz O'nun adına kurulan meclise uzaktan yakından gelen tüm kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah hepsinden ebeden razı olsun. Bize Abdullah olmanın yolunu gösteren yıldızlar. Bize kulluğun en hasını en güzelini öğreten rehberler zorluklar içerisinde Allah nasıl memnun edilir bunu ortaya koyan modeller ve hayatın her alanında en doğru işi en doğru zamanda yapma adına ortaya en güzel kameti koyan biricik seleflerimiz önderlerimiz rehberlerimiz. Hangi birini anlatsak Hangi birinden istifade etsek Bizlere gerçekten çok şeyler söyleyecekler Çok şeyler öğretecekler Adı Osmaniye olan bir ilde Adı Osman olan bir sahabi efendimiz anlatılmalıydı İşin bidayetinde hep benim aklımda bu vardı Adı Osman olan çok sahabi var Biz sadece Hazreti Osman'ı biliyoruz Bugün de Osman bin Mazunu tanıyacağız ama şöyle bir İbn Hacer'in el isabesini açsanız adı on adının onlarcasında Osman olduğunu göreceksiniz. O ismin saadet asrında bilinen bir isim olduğunu fark edeceksiniz. Osmanlılarımız çok bu manada bize kendi isimlerinin üzerinden mesaj aktaranlar da çok diyeceksiniz. Ama buna rağmen Osman bin Mağzun'un seçilmesinin aslında önemli bir yeri var. Dikkat ettiyseniz biz bugünkü bu meclisin üst başlığını yani serlevhasını önden gidenler olarak belirledik. Önden giden bir atlı o. ashabı ı kiramın çoğu da öyle. Onlar çok yol yürüdüler. Çiçeklere basmadan bizlere doğru yolda doğru bir biçimde nasıl yürünür buna dair çok önemli şeyler söylediler. Dolayısıyla sadece önden gitmesi onun Medine'de ilk vefat eden muhacir olmasından kaynaklanmıyor. Eğer böyle bir bilgiyi biliyorsanız ve benim ondan dolayı böyle bir isimle onu seçtiğimi zannediyorsanız yanlış bu. Onun önden gitmesi başka bir şey. Ben önden gidenler derken, selefimiz derken, bir işin öncüsü ve önderi olması derken başka bir şeyi kastediyorum. Onu söyleyeceğim. Biz Osman bin Mazun dediğimiz zaman hemen beş tane kavram zihnimizde canlanması gerekir. Az bir şey tanıyorsak onu ve inşallah bugün bu kavramlar çerçevesinde tanıyacağız. Nedir onlar? Zühd, ibadet cihat hicret ve aşk Osman bin Mazun bu zaten. Zühd, cihat hicret, aşk ve ibadet Osman bin Mazun'u bize özetleyen Bize onu anlatan en güzel ifadeler zahitliğin kitabını yazan Ama söz ile değil Ama kalem ile değil Hayat ile yazan birisi o Gerçek manada abid nasıl olur Allah'la kurbiyet ibadet maksadıyla nasıl ibadet amacıyla nasıl ortaya konur bunu ortaya koyan bir abid sadece zühtü belli yerlere sıkıştırmayıp iş başa düştüğü zaman yeri ve zamanı gelince cihat meydanlarına yürüyen bir muhacir o. Ve bazen iş anayı babayı evi barkı işi gücü terk edip iman adına Habeşistan'a gitmek gerekir oraya. Dönüp gelip Yesrib'e gitmek gerekir oraya. Oradan oraya giden gelen bir muhacir. Sadece 15 yıl yaşayıp 15 yıl içerisinde 15 yıl anlatabileceğimiz kadar bereketli bir hayat bırakan bir aşk insanı o. Allah aşkına iman ettiği zaman yaşı 25 vefat ettiği zaman yaşı 40. Ben susayım, siz gidin araştırın konuştun. Bukhari'yi açın, Osman bin Mazun. Müslim'i açın, Osman bin Mazun. Nesai'yi açın, Osman bin Mazun. Ebu Davud'u açın, Osman bin Mazun. Esbab-ı Nuzul kitaplarını açın, Osman bin Mazun. Tarih kitaplarını açın, başta İbni Hişam, İbni İsa'k, İbni Sa'd olmak üzere... Osman bin Mazun sen nasıl büyük bir insansın ki bu kadar az yaşamana rağmen bu kadar adından şanından bahsettiriyorsun aslında 14 asır öncesinden Osman bin Mazun'un ötelere haykırdığı söz şudur amelinizin çok olması değildir Allah katında makbul eden sizi. Amelinizin Allah adına ve Allah namına olmasıdır. Eğer siz ölümsüz bir kapıya ibadet ederseniz amacınız şan olmaz, amacınız şöhret olmaz, amacınız taltif olmaz, amacınız ganimet olmaz, amacınız şu olmaz bu olmaz. Hepsini silir süpürürsünüz. Bir tek amacınız olur o da Allah olur o ihlastır işte adınızı Allah unutmaz unutturmaz nesillerden nesillere söylettirir durur. Kıyaslamak yanlış ben o noktada değilim ama bazı sahabi efendilerimiz var ayaklarının altındaki toza kurban olalım hicri kırkta vefat etmiş. Hicri 50'de vefat etmiş. Hicri 60'ta vefat etmiş. Biz onları anlatınca yarım saati ancak anlatıyoruz. Hicri 2'de vefat etmiş. Ben şu anda şöyle bir baskı altındayım. Size nasıl anlatayım Osman bin Mazunu? Neyini anlatmazsam eksik kalır. Neyine dikkat etmezsek bu meclis onun adına kuruldu. Onu tam anlamıyla yansıtamazsak yarım kalır endişesindeyim. Demek ihlas nasıl bir iksirse amele bir damla döküldüğü anda o amelin bir derecesini bin derecesine çıkaran bir şey. Ve biz önden giden atlılar olarak o atlılardan bir atlıdan bahsedeceğiz ki hayatında iki üç kez belki ata bindiğine dair rivayet söyleyeceğiz. Ama o bize... İşin önden gidilmesinin değer ve kıymetini bugünün dünyasında bakın 14 asır sonra şu yaşadığımız dünya içerisinde Müslümanca bir duruşu öğrenebileceğimiz bir mektebe konuk olu edercesine bize hakikatleri duyuracak. Ne diyeyim işin bidayetinde duam şu olsun de amin diyin. Allah hakkıyla bana anlatabilmeyi nasip etsin. Hakkıyla anlayabilmeyi bizlere nasip etsin. Şu meclisten onun hissesinden bizim hissemize düşecek olan mesajları hemen şu salondan dışarıya çıkar çıkmaz hayatlarımıza aktarabilmeyi hepimize nasip eylesin. Osman bir mazun Cumhur oğullarının bir ferdi. Sözü oradan başlatmam lazım. Cumhur oğulları kim? Cumhur oğulları kim? Mekke'nin en bilinen ailelerinden bir tanesi. İslam'a düşmanlıkta zirve ailelerden bir tanesi. Kimin ailesi biliyor musunuz? Ümeyye İbni Halef'in ailesi. Übey İbni Halef'in ailesi. Ümeyye ibni Halef'in oğlu Saffan İbni Ümeyye'nin ailesi. Hep böyle değil iman edenler de var. Sevda anamızın ailesi. O ailenin Darun Nedve dediğimiz Mekke'deki sosyal nizam içerisinde 19 tane görev icra ediliyor bugünkü lisanla konuşalım 19 bakanlı bir sistem o gün o bakanlıklardan o işlerden Eysar ve Elzem isimli bir işi yürütüyorlar bakın buradan bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim Eysar ve Elzem ney fal okları çektiriyorlar ve onların üzerinden de çok ciddi paralar alıyorlar. O gün Mekke'deki idari sistemde Cumhur oğullarının yaptığı iş bu. Adamın bir işi var evlenecek. Adamın bir işi var ticaret yapacak. Adamın bir işi var bir ortaklık yapacak. Yaptığım iş hayırlı mı hayırsız mı diye... Geliyor putların önünde bir kurban kesiyor fal okları var o fal oklarını ciddi paralarla satın alıyor ve o fal oklarını çekerek yapılacak işe yapılıp yapılmaması noktasında karar veriyor. Bu işi yaptıranlar da çok ciddi paralar alıyorlar ve Mekke'deki 19 sistemden en fazla üzerinden rant sağlanan alan Eysar ve Elzam. Onun içinde düşmanlıkta Resulullah'a karşı en fazla düşman olan aile o aile. Ne diyorlar biliyor musunuz? Size tanıdık gelecek bir cümle. Din elden gidiyor diyorlar. Muhammed'in getirdiği din bizim atalarımızın dinini elimizden götürecek diyorlar. Ve ortalığı velveleye veriyorlar. Ama işin garibi nedir biliyor musunuz? Size ilginç bir şey söylüyorum. Ne Ümeyye İbni Halef ne Ümeyye, kardeşi Ümeyye'nin Übey İbni Halef putlara inanmıyorlar. O gün Mekke'de bir avuç dehri var dehriyun zamana inananlar bugünkü ifadeyle materyalist ya da ateist ama onlar en fazla ortalığı velveleye verip Bizim dinimiz elden gidiyor diye paçaları tutuşmuş bir biçimde yanıp tutuşuyorlar. Ne kastediyorum anlıyorsunuzdur. Bunlar böyle bir aile ve bu ailenin içerisinden çıkacak Osman bin Mazun. Aileyi bilelim ki mücadelenin nasıl ağır olduğunu anlayalım da o ağır mücadelenin nereye vardığını daha iyi kavramış olalım. Çocukluk gençlik devresi. Çok soylu bir aile olduğu için rahat. Babası her türlü imkanı sağlıyor. Genç yaşta ticaretle başlıyor işe. Ticarette ilginç ve güzel bir seviyeye geliyor. Böyle bilinen birisi iken bile asla içki içmiyor. Ve o halini bize şöyle aktarıyor. İnsanın aklını başından götüren, bakın bu cahiliyedeki bir sözü. İnsanın aklını başından götüren... Benden aşağıda olan bir insanı bana dalga geçtiren ve kafam dumanlı olduğu için istemediğim halde sevmediğim birine kızımı ya da kardeşimi verdiren içkinin sarhoşluğun üstüne Allah lanet etsin. Bunu dediği zaman İslam namına bir şey yok ama temiz tertemiz olduğu için temizi Allah temize komşu kılacağı için belki de o cahiliye dönemindeki temizliğinden dolayı İslam döneminde o ashabı kiram efendilerimizden ilklerinden sabikunu evvelinden biri olacak. Böyle geçiyor onun yılları. 20-22 yaşlarına geliyor. Havle binti Hakim isimli Mekke'nin çok iyi tanıdığı bir hanım ile evleniyor. Az bir şey siyeri biliyorsanız o hanımı tanırsınız. O hanım Resulullah'ın çok sevdiği bir hanım. O hanım Hatice anamızdan sonra Allah Resulü'nü Sevda anamızla evlendiren, Ayşe anamızla nişanlandıran bir hanım. O hanım peygamberin evine izinsiz girip çıkan bir hanım. Öyle bir yakınlığı var Resulullah'a o hanım ile evleniyor. Allah o evlilikten Saib isminde bir çocuk bahşediyor ve Osman bin Maazun Ebu Saib künyesiyle tanınıyor. Kardeşleri var. Kudame onun kardeşlerinden bir tanesi Abdullah onun kardeşlerinden bir tanesi Saib onun kardeşlerinden bir tanesi iki tane de kız kardeşi var Guteyle ve Zeynep bakın sözüme dikkat edin radıyallahu anhu Ecmain ne demiş oldum Beşi de sahabi Beşi de iman etmiş Beşi de Resulullah'ı iman üzere görme şerefine nail olmuş ve Resulullah'tan takdir görmüş bir aile ama o aileden bir tanesine dikkat etmem lazım. Dikkatlerinizi çekmem lazım. Zeynep binti Maazun kim? Hazreti Ömer'in hanımı. Abdullah İbni Ömer diyoruz ya. Peygamber evinin sultanlarından Hafsa anamız diyoruz ya. Onların annesi yani Osman bin Maazun, Hazreti Ömer'in kaynı. Abdullah İbn Ömer'in ve Hafsa anamızın öz dayısı. Nasıl bir ev, nasıl bir ilişki buradan da anlayalım. Böyle geçerken cahiliye günleri. Yaşı varmış 25'e. Allah Resulü'nün yaşı varmış 40'a. Tarihler miladi 610'u gösteriyor. Hira'da o büyük buluşma gerçekleşiyor. İlk vahiy Resulullah'a nazil oluyor. Allah Resulü Hira'dan aşağıya iniyor. Hatice geliyor. Ali secdede onlara yetişiyor. Ebu Bekir geliyor. Zeyd bin Haris'e geliyor. Zübeyir bin Avvam geliyor. Sayı oluyor 13. 14. Müslüman gelecek. İmana kime, kim taşıyor o insanları? İmana adam doğuran Hazreti Ebu Bekir. Öyle bir hidayete taşıma noktasında ızdırabı var ki. Nasıl tatmışsa imanın mutluluğunu ben tattım kardeşlerim mahrum olmasın diye her gün birinin elini tutuyor Resulullah'ın kapısına getiriyor. Daha Darul Erkam yok ortada Darul Erkam daha sonra olacak. O günler davet peygamberin evinden yürüyor. O gün imana babalık edecek olan hay kurban olduğumuz Hazreti Ebu Bekir. Beş adam almış gelmiş Resulullah'ın kapısına. Beş adam. Osman bin Mazun, Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Abdurrahman İbni Af, Ebu'l Esed İbni Abdül Esed ve Ubade İbni Haris. Resulullah'ın amcasının oğlu. Beş tane sahabi olacak ileride onları almış gelmiş. Beşi birden giriyorlar içeriye ve beşi birden iman ediyorlar. Onun için bugün sahabe kitaplarına baktığınız zaman Abdurrahman İbn Af 14. Müslümandır. Ebu'l Esed 14. Müslümandır. Ubade İbn Haris 14. Müslümandır. Ebu Ubeyde İbn Cerrah 14. Müslümandır. Osman bin Mazun 14. Müslümandır. El hak bu doğru. Beşi beraber girdiği için On dördüncü olmayı kimseye kaptırmamışlardır. İman ediyorlar. Osman bin Mazun iman eder etmez evine geliyor. Dikkat buyurun erkekler bir şey diyorum. Duyduğu o hakikati ilk kez evine Osman bin Mazun taşıyor ve iman adına hanımını imana taşıyan insan Osman bin Mazun oluyor. Durur mu? Kardeşlerini de o taşıyor. Ve bu duyulunca iman adına bedeller ödedince, iman adına adımlar atılınca, cumhu oğullarından bahsettim. İmana karşı olan bir aile o aile, işkenceler, baskılar, sıkıntılar, şantajlar, neler olabileceğini siz aklınızda tahayyül edin. Ne olursa olsun, o günkü insanların anladığı, ama halen bizim anlamadığımız bir hakikat. La ilahe deyince bir şeylerin yıkılması lazım. İllallah deyince bir şeylerin inşa olması lazım. La ilahe deyince kutların birer birer gitmesi lazım. İllallah deyince Allah'tan gayrı ne varsa hepsinin sökülüp gitmesi onun inşa olması lazım. La ilahe illallah deyince evin rengi değişmesi lazım, gözün rengi değişmesi lazım, kulağın rengi değişmesi lazım. La ilahe illallah deyince ticaretin rengi değişmesi lazım. La ilahe illallah deyince hayatın rengi değişmesi lazım. O ilk iman edenler bunu bildikleri için değiştiriyorlar. Değiştirdikleri için hak davadan rahatsız olanların sesleri çıkıyor. Çünkü hakkın ikamesi batılın izalesidir. Batıl izale edildiği zaman batıl taraftarları rahatsız olurlar. Osman bin Mazun'dan da rahatsız oluyorlar. Olsun ne yazar? İman eden bir insan için ne yazar? Ticaret yaptırmayacak bir hale getiriyorlar. İşkenceler, baskılar neler neler. Beşinci yıl geliyor Resulullah'ın karşısında ya Resulallah izin verirsen ben de adaşımla yani Osman bin Affan'la yani ileride de reyn olacak olan o büyük Osman'la beraber birinci Habeşistan hicretine gidiyor. Hicret başladı. Hicret başladı. Habeşistan yollarına düşüyor o büyük insan. Varıyor aradan bir müddet geçiyor bir haber geliyor. Mekke iman etmiş diye haber yanlıştır. Ama umut vardır yüreklerinde dönüp geliyorlar dönüp geliyorlar ki haber yanlış. Ama o gün bir kural var. Mekke'de sosyal bir kural. Nedir o kural? Eğer siz bir işe bağlı olarak... Mekke'den çıkıp giderseniz ancak itibar gören bir insanın himayesine girerek Mekke'ye bir daha girebilirsiniz. Öyle elinizi kolunuzu sallayarak Mekke'ye giremiyorsunuz. Nasıl şimdi bir, yer yere, bir yerlere gidince vize almak gerekiyor ya o günkü vizenin adı himaye. Biri sizi himayesine alacak ki girebilesiniz. Kim alacak? Babamın dostu var diyor Osman bir mazun, babamı kırmaz, beni de sever, bana da yeğenimdir ona bir haber göndereyim gelsin alsın. Haber gönderir, o zat adamlarını gönderir ve himayesini alır. Kimdir biliyor musunuz o zat? Halid bin Velid'in babası, Velid İbni Muğire Biliyorsunuz iman üzere yaşayamadı, imandan mahrum olarak da ölüp gitti. Himayesini alıyor. Getiriyor Kabe'nin avlusuna, elini tutuyor havaya kaldırıyor. Ey Kureş topluluğu diyor. Osman bin Maaz'un bundan sonra benim himayemdendir, himayedendir, himayemdedir. Her kim ona el sürerse, ona karşı gelirse bana karşı gelmiş olur. Bunu binin ona göre davranın. Artık kimse Osman bin Maaz'ına el uzatabilir mi? Uzatamaz. Ama Osman bin Mazun rahat değil. Bakın Müslümanlar. Bakın benim aziz kardeşlerim. Bakın bu çağda yaşayan ve iman üzere yaşama noktasında gayret içerisinde olan aziz kardeşlerim. Osman bir Mazun bize ne diyecek? Ben önden gidenler derken şimdi yaptığı kametten dolayı dedim. Neden onu dedim biliyor musunuz? Hayırlı amel. Başta yaparsınız, sonda yaparsınız. Allah size sevabını verir. Ama bıçak kemiğe dayanmıştır. Herkesin kapısı kapanmıştır. Her yüz ekşimiştir. O anda sizin o işi yapmanız kapılar açacaktır. Müslümanlara rahmet olacaktır. İşte o anda yaptığınız iş önden giden bir adamın yaptığı iş olacaktır. Nasıl? Ebu Bekir'in malını hiç kimseyi beklemeden Allah adına harcaması gibi nasıl Ebu Bekir'in hicret edip Medine'ye gelince sağa sola bakmadan Mescid-i Nebevi'nin arsasını 10 dinara alması gibi. Nasıl 13 yaşındaki Ali'nin sağa sola bakmadan Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak diyen peygamberin sesini sessizliğe mahkum etmemek için ben varım ya Resulallah deyip el kaldırması gibi. Nasıl bütün çadırlardan alay farklı farklı mülahazalar gördüğü halde en son çadır olan 6 tane delikanlının çadırına gidince Biz seni kabul ediyoruz Ya Allah diyen Esat İbni zürare gibi. İlk amel, ilk amel çok önemli. Hayırlarda ilk olmak sabikuunu evvelinden olmak çok önemli. Herkesin duymamaya çalıştığı bir anda, bir şeyi duymaya çalışmak ve peygamberin sesine doğru koşmak çok önemli Osman bin Mazun'un yaptığı o Mekke'de o rahat ama Müslümanlar işkence görüyor İmanın değerini duyurması gerekiyor başta cumhu oğulları olmak üzere Mekke'nin kara yüzlü tüm adamlarına varıyor Velid İbni Muğire'nin yanına Velid İbni Muğire diyor ki babamın arkadaşısın Yaptığın himaye içinde sana teşekkür ediyorum ama Müslümanlar işkence altındayken ben bu hali daha fazla kaldıramam. Ben bana ne diyemem neme lazımcı olamam bunu diyor aslında bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyemem benim kardeşlerim baskılar altındayken işkenceler altındayken ben rahat bir biçimde duramam. Gel ve benim üzerimden himayeni al diyor. Velid İbni Muhire, babasından dolayı ne kadar ısrar etse de ikna edemiyor. Ve karar veriyorlar çıkıyorlar. Varıyorlar Kabe'nin avlusuna bir kez daha söylüyor Velid İbni Muhire, Ey Kureş halkı diyor Osman'ı ben himayeme almıştım ama istemiyor himayemi kaldırdım. Bundan sonra Osman benim himayemde değil diyor. Bunu der demez. Mekke diş biliyor. Zaten fırsat kolluyorlardı ama o anda bir şey demiyorlar. Aradan bir müddet geçiyor. Tarihçilerimiz bize bir olay aktarıyorlar. Oturmuşlar Mekkeliler. Lebit İbni Rebi'a isimli bir şairin etrafına o şairden şiirler dinliyorlar. Osman bin Mazun onları biraz uzaktan seyrediyor. O da onların yanına gidiyor. Şairlerin o günkü dünyadaki değerini bilmeniz lazım. Onlar konuştuğu zaman hiç kimse konuşmaz. Nefeslerini tutar ve onu dinlerler. Çünkü onlar onların inançlarına göre çok önemli sözler söylerler. Ne söylerlerse de doğrudur. Onun için dinlerler. Ve Mekkeliler de dinliyorlar. O anda Osman bin Mazun da oraya yakın bir yere gelip oturuyor. Lebit İbni Rebi'a diyor ki Allah'tan başka her şey batıldır yok olucudur. Osman bin Mazun ayağa kalkıyor. Vallahi doğru dedin diyor. Bu söz doğru. Orada konuşması Lebidi biraz kızdırıyor ama sözü tasdik edildiği için de bir şey söylemiyor. Şiirine devam ediyor bir yere geliyor şunu diyor. Dünya hayatı ve ondan sonraki hayat ne varsa her şey yok olup gidicidir. Ayağa kalkıyor Osman bin Mazun. Vallahi yalan söyledin diyor. Evet dünya geçici yalan ama cennet nimetleri kalıcıdır. Bir sinirleniyor Lebit ibni Rebi'a dönüyor Mekkelilere diyor ki. Eskiden bizim meclisimizde hiç kimse konuşmazdı. Siz ne yaptınız? Nasıl oldu da şairlere karşı bu hürmeti ortadan kaldırdınız? O anda Mekkelilerden bir tanesi ayağa kalkıyor. Mekke'nin güya şerefini kurtarma adına Osman bin Mazun'un karşısına geliyor. Ve şiddetli bir yumruğu Osman bin Mazun'un gözünün üzerine yapıştırıyor. Bir anda gözü şişiyor. Velid İbni Mughire de orada ve şu sözü söylüyor. İyi oldu sana. Himayemde olsaydın bu yumruğu yemeyecektin. Ama çıktın benim himayemde bak başına daha neler gelecek. Ne diyor Osman bin Mazun? Allah adına ve Allah namına şu gözümde o yumruğu yermeye hazır. Değil mi ki Allah için? Değil mi ki Allah adına? Allah adına. Ben Allah'ın himayesinden başka her himayeyi reddediyorum ve sadece ve sadece Allah'ın himayesine giriyorum diyor. Allah'ın himayesine giren bir adam başına ne gelirse gelsin gam yer mi Allah aşkına? Ne demiş o güzel üstadlardan bir tanesi düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Ben cenneti yüreğimde taşıyorum, sürgün edilmem hicret, hapsedilmem halvet, öldürülmem şehadet var mı ötesi? Eğer varsa söyleyin ötesine de bir şey söyleyelim. Dünyayı değil cenneti yüreğinde taşıyan insanın tavrı bu ve o tavra rehberlik eden tavır Osman bin Mazun'un tavrı. Ondan sonra işkenceler, ondan sonra sıkıntılar neler neler gam yemeyecek. O günlerine ait bir tabloyu aktarıyor bize Ahmet bin Hambel el Müsnedinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturuyor evinin önünde. O anda oradan geçiyor Osman bin Mazun. Osman gel gel diyor yanına çağırıyor. Efendimiz onunla sohbet ediyor seviniyor Osman bir mazun Resulullah kendisini çağırdı diye. Bir anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle gözlerini semaya doğru kaldırıyor. Sanki karşısında biri var onunla konuşuyor. Osman bin mazun hayran hayran izliyor bir şey de demiyor. Bir miktar Efendimiz öyle davranmaya devam edip onu halden normal hale dönünce ya Resulallah ne oldu diyor. Ne oldu biliyor musun Osman diyor. Cebrail geldi ve bana Nahl Suresinin 90. ayetini getirdi. Cebrail'in nefesini hissetmiş. Görmemiş. Gören bahtiyarlar var ashabın içerisinde. Ama Osman bir Mazun görmemiş. Ama orada Allah Resulüne bizzat bir vahyin gelişine şehadet etmiş. O ayet. Nahıl suresinin 90. ayeti Bugün hutbelerimizde okunuyor biliyorsunuz Allah kendisinden binlerce kez Yüz binlerce kez razı olsun İslam'ın 5. Raşit halifesi Ömer İbnül Abdülaziz'in bir sünnetidir o Bizim şu anda hutbelerimizde o ayeti okumamız Onun bize bir hediyesidir O ayetin inişine şehadet ediyor Sonraki Mekke günleri Sıkıntılar, işkenceler, problemler, sorunlar ne yazar? İmanın yüreğinde tattırdığı o mutlulukla hepsine eyvallah ediyor. 13 sene o mücadelenin arkasından evini, barkını neyi varsa hepsini geride bırakarak o günkü adıyla Yesrib'e hicret ediyor. Geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ondan önce gelmiş. O da gelip efendimize kavuşuyor. Mescid-i Nebevi'nin temelleri atılıyor. Ensar Muhacir kardeşliği sırasında efendimiz ya onu Ebul Heysem künyeli Malik İbni Tayyahan'a ya da yine aynı kabileden olan Abbas İbni Natha'ya kardeş kılıyor. Onun için yepyeni bir hayat başlamış. Nasıl bir hayat? Ondaki hayatın tadı nedir biliyor musunuz? İbadetin bir neşvesini almış. Allah'la baş başa kalmanın mutluluğunu tatmış. Yüreğinde öyle bir tatmış ki artık onun için geceler bir azık. Ah bir gece olsa da Rabbimle baş başa kalsam diye bir hesabı var. Ve bu noktada öyle bir şeye geliyor, öyle bir seviye geliyor ki Çizgileri zorlayacak bir noktaya geliyor. Benim aziz kardeşlerim açın mesela vahidinin esbabını nüzulünü açın Kurtubi'nin tefsirini ahsap suresinin 21. ayetini bir okuyun. O ayetin sebebi nüzulü olarak gösterilen hadiselere bir bakın. Ayet ney? Ayet. Rabbimizin Peygamber Aleyhisselatu Vesselamı en güzel bize anlattığı bir yönüyle peygamberin değerini bir yönüyle peygamberle ümmet arasındaki hukuku bize öğreten bir ayet. Laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yarullaha vel yaumal akhir <gülüyor> ve zekrallaha kesira. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için Allah Resulü'nde inanılmaz bir örnek vardır. O usfetün hasene saatler isteyen bir izah oraya girmeyeceğim ama şöyle anlayın en kamil misal vardır. En ideal örnek vardır. Numune-i imtisal vardır. Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz örnekliği vardır bu ayetin sebebi nüzulü ne biz bu ayetten ne anlamalıyız bir şekil çizmem lazım ki mesele anlaşılsın şöyle bir çizgi çekeyim ve siz bu çizgiyi ideal bir çizgi olarak anlayın peygamberin razı olacağı çizgi şu benim elimle gösterdiğim mesafe sahabeden bazıları çizginin üstündeler Ayet inince onlara diyor ki inin aşağıya, yukarıda durmanız doğru değil, İnin aşağıya ve ideal çizgiye gelin. 14 asır sonra biz bu ayeti okurken, ideal çizgi burada, biz neredeyiz? Biz buradayız. O ayeti okurken ayet bize ne diyor? Dostum çık yukarı, aşağıdasın, ideal çizgi buraya, buraya çık diyor. Şimdi bunu anlayabileceğimiz birkaç örnek vereyim size. Ayşe anamızı çok sever ya Havle binti Hakim Osman bin Mazun'un eşi geliyor bir gün onu ziyarete üstü başı dağınık böyle kocadan ilgi görmeyen hanımlar biraz farklı olur. Kocadan ilgi gören hanımlar biraz daha farklı olur. Kocadan ilgi görmeyen bir hanım modeli var onda. Efendimiz onu görünce diyor ki. Mekke'nin en soylu kadını niye bu halde? Ayşe sor bakalım niçin bu şekilde? Soruyor Ayşe anamız. Niye böylesin? Diyor ki Osman benimle ilgilenmiyor. Gündüz oruç gece namaz. Gündüz oruç gece namaz. Günler oluyor ki ben yüzünü göremiyorum. Öyle mi diyor? Çabuk bana Osman bin Mazun'u çağır ve Selam efendimizin huzuruna geliyor. Osman diyor ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Ya Resulallah, ne demek elbette ki. Peki benim gecelerimi nasıl geçirdiğimi biliyor musun? Nasıl ya Resulallah? Bazen uykuda bazen hanımımla beraber bazen Rabbimle beraber. Unutma Osman bedenin sende bir hakkı var. Gözün sende bir hakkı var Kulağın sende bir hakkı var Hanımın sende bir hakkı var Her hak sahibine hakkını vermen Allah'ın hoşnut olacağıdır Ne yaptı Efendimiz? Çizgi burada Osman burada İn aşağıya dedi in İdeal çizgi bu dedi Tamam ya Allah dedi gitti Aradan birkaç gün sonra geldi ya Resulallah dedi çok utanıyorum. Evde hanımımla baş başa kaldığım zaman bile elbisesiz durmaya çok utanıyorum. Efendimiz dedi ki niye böyle yapıyorsun? Allah ne diyor kitabında? Siz onlara libas elbise onlar size libas elbise her tarafta libaslı. Eşinin yanında bu konuda Sıkıntı yok bu konuda özgür Davranacaksın hemen şaşırıyor Ya Resulallah Allah aşkına sen de böyle misin diyor Vallahi ben de Böyleyim diyor o zaman Ben de öyleyim ya Resulallah diyor Gidiyor Yine Efendimiz onu aşağı Yukarıdan aşağıya doğru Çağırarak gidiyor Giderken bu rivayeti size İbni Sad'dan aktardım Resulullah Şunu diyor Osman Haya'da zirvelerde olan bir adamdır. Haya noktasında o Osman da öteki Osman gibidir. İki Osman'dan da Allah ebeden razı olsun. Bir müddet sonra ibadetin neşvesini almış ya duramıyor yerinde. Bir müddet sonra bir ev edinmişler Medine'de. Ebu Derda orada. selman Farisi ara ara gidip geliyor oraya. Abdullah İbni Revaha ara ara gidip geliyor oraya. Ama her daim orada Osman bir Mazun, nedir evde ne yapacaklar? Şöyle bir karar almışlar, et yemeyecekler, bekar olanlar o günden sonra evlenmeyecekler, evli olanlar da fazlaca hanımlarının yanına gitmeyecekler. Neredeler yine? Yukarıdalar. Resulullah ne yapıyor? Varıyor o evin yanına, o evin kapısından onlara sesleniyor Ey Müslümanlar diyor ben Allah'ın Resulüyüm sizin için güzel bir örnek değil miyim Allah beni ruhbanlık yapmam için yaptırmam için göndermedi Allah beni hanif olan ve esası kolaylık üzere olan bir dini tebliğ etmem için gönderdi yine onlara inin aşağı diyor İtidal çizgisi Denge çizgisi bu manada sizin gözeteceğiniz çizgi ve en güzel örnek olan Resulullah'ın adımlarına adımlarınızı yaslayacağınız çizgi bu çizgi. Peki böyle bir abit, böyle bir zahit. Şimdi var etrafta abid zahit diye geçinenler ama böyleler mi? Bakın size bir örnek. Bilal asker istiyor Bedrin meydanına. O da evinde. Yaşı o günler 40, oğlunun yaşı 16-17. Resulullah 15'ten küçükleri cihada götürmüyor. Bilal'in sesini duyar duymaz, hadi sahip diyor oğluna. Hadi Resulullah bizi çağırıyor. Alıyor kılıcını ve koşuyor Bilal'in arkasından. Mücahit o. Evet zahit ama mücahid de. Evet abid ama Mücahid'de cihadı hayattan çıkaran biri değil, ibadetin yanında cihatla beraber yürüyen biri. Allah adına ve Allah namına bir şey mi yapılacak? O meydanda o olması lazım onun için orada. Varacak Bedre, çarpışacak, bir Mekke müşriğini öldürecek, bir tanesini esir alacak, Resulullah'ı memnun edecek, imanın inkara en büyük galibiyeti olan Bedir'de o da sevinecek dönüp gelecek. Gelecek ve yatağa düşecek. Bu kadar hayat. Yatağa düşecek. Allah Resulü ve vesselam onu ara ara ziyaret edecek. Ve son günde Resulullah oraya gidecek. Efendimiz onun yanı başındayken o ruhunun ufkuna yürüyecek. Anamız anlatıyor. Anaların anası Ayşe anamız. Osman bin Mazun'un son demleri diyor. Anladık ki gidecek artık nefes alması bile zorlaştı. Resulullah kardeşim nerede dedi. Çok az kullanır bu ifadeyi. Ali'ye çok kullanmıştır. O gün Osman bin Mazun içinde kullanacak. Kardeşim nerede diyecek. Gelip Osman bin Mazun'un tam başına oturacak. Diyor ki eğildi. Ayşe annemiz söylüyor. Eğildi. Başını Osman bin Mazun'un Başına yaklaştırdı bir şeyler söyledi çok sessiz çok zorladık ne dediğini anlayamadık. Başını kaldırdığı anda Resulullah'ın gözleri dolu dolu biraz durdu bir daha eğildi. Yine sessizce bir şeyler söyledi Osman bin Mazun'a biz bakıyoruz Osman bin Mazun o anda nefes alıyor halen kaldırdı başını Efendimizin gözleri dolu dolu üçüncü kez eğildi. Osman bin Mazun'a bir şey söyledi. Osman bin Mazun gitti. Efendimiz kaldırdı başını. Gözünden yaşlar şöyle dökülüyor. Anamız diyor ki sakalının üstünden damla damla şıp şıp deyip Osman bin Mazun'un üzerine o gözyaşları dökülüyor. Öyle ağladı öyle ağladı ki biz Resulullah'ı öyle ağladığına hiç şahit olmamıştık. Hiçbir yerde Resulullah'ın biri için öyle ağladığına şahit olmamıştık. Bir kez daha öyleyi ağlamayı yıllar sonra oğlu İbrahim için şahit olacaklar. Ama o gün o ana kadar Resulullah'ın öyle bir ağlayışına şahit olmamışlar. Şöyle bir bakıyor sahabe. Ümmül Ala isimli ensardan bir sahabi var orada. Bir hanım sahabimiz. Rivayetler ya onun. Ya da hanımı havlenin biraz sonra size söyleyeceğim sözü söylediğini söylüyorlar. Ne olur tabloya dikkat edin. Resulullah'ın o söze karşı söylediği sözün üzerinden nasıl bir peygamberimiz var. Kurban olduğumuz o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah. bize neler söylemiş, neler öğretmiş, neler göstermiş bunu anlamamız açısından örnek olsun. Ya Ümmü Ala... Ya havli Anamız. Resulullah'ın öyle ağladığını Gördükleri zaman Diyorlar ki ne mutlu Osman Bir mazuna Kuş oldu cennete uçtu Cennet ona mübarek olsun Cennet ona mübarek olsun Diyorlar Resulullah ne halde Gözünden damla damla Yaş akıyor ve o anda Allah Resulü Kaldırıyor başını Gözündeki yaşları siliyor İtidal peygamberi Dönüp o kadınlara diyor ki Kadınlar diyor Siz ne dediğinizin farkında mısınız Kim size dedi Osman'ın cennete gittiğini Ben Allah'ın Peygamberiyim Ben bile yarın Nefsime Allah'ın ne yapacağını Nasıl muamele yapacağını Bilmiyorum Siz nasıl bir insan hakkında Cennete gitti dersiniz Şaşırıp kalıyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Osman iman eden, senin arkanda olan, senin suvarin olan, senin taltifine masar olan, senin gözyaşlarınla yıkanan birisi. O cennete gitmezse kim gidecek? Vallahi bunu ben bile bilmem. Allah bana bildirmezse eğer ben bile kimin cennete gideceği noktasında bir şey söyleyemem. Müslümanlar anladınız mı işin ehemmiyetini anladınız mı hevasından konuşmayan peygamber eğer bir gün kalkmış bir sahabi için sen cennetliksin dediği zaman o sözü o söylememiş Allah söylettirmiştir gerçeğini anladınız mı kimse için şöyle oldu böyle oldu deyip bu manada hüküm beyan etmenin Resulullah'ın dünyasında ne demek olduğunu Anladınız mı bir insana cennetliksin ya da cehennemliksin demenin Resulullah'ı nasıl kızdırdığını. O anda ne diyor biliyor musunuz sahabe? Sahabe bu zaten. Sahabenin tarifi bir de şudur. Hata yapmayan değil hatasından hemen dönen adamlar. Allah o adamların yolundan bizleri yürütsün. Hata yapmayan değil bir kez daha tekrar ediyorum. Hatasından hemen dönen adamlar o andan sonra sahabe ne diyor biliyor musunuz? Vallahi duyduk ya Resulullah'ı ömrümüz boyunca bir insan için ne bir teskiyede ne de farklı bir halde bulunduk. Artık kimse için cennetliktir demedik. Cehennemliktir de demedik Allah bilir dedik Allah'ım cennetinle yargıla dedik Allah'ım şu kulunu sana yolcu ediyoruz Sen cennet ve cemalinle mükafatlandır dedik Allah'ım Resulüne komşu et dedik Ama demedik falanca cennette Filanca cehennemde demedik Sahabe budur işte Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O anda O kadar zor bir zeminde Yüreğinden bir acı dönüyor ki o acıyı tarif etmek mümkün değil. Öyle bir zeminde gözünün yaşını silip itidal adına sahabeyi dolayısıyla biz ümmetini bir çizgiye doğru davet ediyor. Efendimiz ondan sonra da ağladı ağladı ağladı. Kefenlendi yıkandı geldi Resulullah bir daha oturdu üstüne ağladı. Sonra dedi ki sahabeye kalkın dedi. Kalkın selefimiz olan Osman bin Mazu'nun defnedileceği yer adına bir yer arayalım. Neden? O gün Medine'de mahalle mahalle oturuyor Medine'liler. Beni Nacer burada, beni Haris burada, beni Cüşem şurada, beni Af burada, beni Haris burada. Herkes mahalle mahalle oturuyorlar. Ve her ensar mahallesinin. Kendine özgü bir mezarlığı var. Ben o mezarlığı başka, ben o Haris'in başka, onun başka, bunun başka. Vefat eden kim? Bir muhacir. Muhacirlerin ilki. İlk kez o vefat ettiği için muhacirlere ait bir kabristanlık yok. Ve Efendimiz diyor kalkın, selefimiz olan Osman bir mazuna yer arayalım. Varıyorlar bir yere bura olmaz diyor varıyorlar başka bir yere bura olmaz diyor varıyorlar bir yere oranın adı baki oranın adı daha sonra cennetül baki olacak oranın adı o günlerde garkat ağaçlarından dolayı Bakı'yı garkat ama o günden sonra adı cennetül baki olacak Efendimiz diyor ki temizleyin diyor bu ağaçlardan temizleyin Osman bin Mazun'u biz buraya defnedeceğiz diyor. Ağaçlardan temizleniyor. Bir mezar kazılıyor. Resulullah kendisi o mezara iniyor. Mezarı temizliyor, temizlettiriyor. Kardeşleriyle beraber Osman bin Mazun'u getirip oraya defn Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o anda bile gözyaşı döküyor mezarın üzerine. Nasıl duygulanmış. Nasıl sevmişse Osman bin Mazun'u dökülen o gözyaşlarından siz anlayın. Mezar bitiyor, defnediliyor. Kaybolmasın diyor kardeşimin mezarı. Birilerinin kulakları çınlasın. Size ben onlarca hadis kitabının söylediği bir şeyi söylüyorum. Kaybolmasın kardeşimin mezarı. Çabuk bana şurada duran büyük taşı getirin. O taşı o kabristanın üzerine... Koyun ki Osman bin Mazun'a ait olduğunu unutmayalım diyor. Sahabeden biri gidiyor taş büyük yerinden kalkmıyor ağır hemen Resulullah gidiyor. Taşı alıyor getirip mezarın başına koyuyor. Ve söz nedir biliyor musunuz ondan sonra? Bundan sonra kim vefat ederse selefimiz olan Osman bin Mazun'un yanına defnedilecek. Sana binlerce selam olsun ey yüce insan arkandan on bin sahabi geldi baki kabristanlığına adını bilip bilmediğimiz on dört asırdır nice salihler cennetül bakide gelip sana kavuştu. Allah bizlere de öyle güzel yerlerde ölümler nasip eylesin ve onlara komşu etsin. O komşuluğa layık ameller işletsin ki Onların yanına varma adına Bir yüz bulabilelim O güzel cennetin kokusunu duyacağımız O topraklara biz de varalım Defnedilmiş Geliyorlar Üzgünler Ertesi günde öyle Ümmü Ala geliyor ertesi gün Resulullahın yüzünde yine bir hüzün var Ya Resulallah diyor bu gece Osman bin Mazun'u gördüm rüyamda. Cennette oturuyordu. Ama önünden öyle bir deniz, öyle bir ırmak fışkırıyordu ki o ırmak ne olduğunu anlamadım. Ümmü Ala diyor, gel ben sana onun ne olduğunu söyleyeyim. O çağlayan ırmak var ya o ırmak. O ırmak Osman bin Mazun'un amelidir. Allah dünyadaki amelini, ona cennette çağlayan bir nehir kıldı, bir ırmak kıldı. Irmakla çağlayacak. Onun ameli onun önünden akıp duracak dünya döndükçe. Hazreti Ömer'in bir sözünü söyleyeyim, sonra sözümü toparlayayım. Osman bir mağzun diyor vefat edince. Kalbimde bir kırıklık var. Kendi kendime diyorum ki Osman gibi Gecesi gündüzü iman üzere gecesi gündüzü ibadet üzere olan bir insan şehit olarak değil de yatağında ölmüşse Demek ki Osman'da bir eksiklik var Ben diyor bunu içimde hep sakladım Ama yıllar geçti Resulullah da yatağında öldü Dedim ki sen ne diyorsun Ömer İnsanların en hayırlısı da yatağında öldü Aradan iki buçuk sene geçti. Ebu Bekir de yatağında öldü. Kendi kendime dedim ki Ömer sen yanlışsın. Demek ki mesele ille de cihat meydanlarında savaşarak Allah yolunda kanı akıtarak ölümlerin en güzeli olan şehadete ulaşmak değil. Evet o ölümlerin en güzeli ve sahabenin hep dualarının başına koydukları en güzel duadır o ayrı. Ama bir adam hayatını imanına şahit kılmışsa, son nefesine kadar da iman üzere yaşamışsa, o da en az bir şehit kadar Rabbine şehit olarak yürümüştür. Ömer o büyük insan radıyallahu anh'u bu sözü söyleyerek Osman bin Mazun'a karşı yüreğindeki o kırıklığın giderildiğini söylüyor. Benim aziz kardeşlerim söz çok ama takat bu kadar. Az sözle de çok şey öğrenme adına inşallah hepimizin bir gayreti olsun. Ben size beş tane kavram söyledim. Onların üzerinden beş tane mesaj vermek istiyorum sizlere. Hatırlarsanız hemen sözümün başında dedim ki zühd, ibadet, cihat, hicret ve aşk... Osman bin mazun demek. Madem bu meclis onun adına kuruldu, madem onu anlamaya çalıştık hep beraber, o halde gelin bu beş kavram ışığında Osman bin mazunun hayatından, hayatlarımıza, sadece bu meclise değil, sadece burada ben söyleyeceğim ve burada bırakma değil, buradan hayatlarımıza, evlerimize, hanelerimize, sokaklarımıza inşallah Taşıma adına bu beş tane mesajı Osman bin Mazun'dan duyuyor gibi duymaya çalışalım. Bakın bize ne demiş? Bir, zühd insanı Allah'a daha fazla yaklaştıran bir azıktır. Osman bin Mazun gibi bu azığı heybene yerleştir ki çağın zahitlerinden olabilesin.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 Varlığın ve hayatın en temel esasıdır. İbadet, Varlığın ve hayatın en temel esasıdır. Osman bin Mazun gibi bu esası, Hayatının en önemli hedefi kıl ki, Çağın abitlerinden olabilesin. Osman bin Mazun gibi bu hedefi, Hayat Osman bin Mazun gibi bu esası hayatının en önemli hedefi kıl ki çağın abidlerinden olabilesin. 3- Cihad Allah adına ve Allah namına mahrum yüreklere hidayet nurunu taşımaktır. Osman bin Mazun gibi bu emeli bir sevda haline getir ki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 Hidayetten mahrum binler var. Osmaniye'nin nüfusunun 300 bine yaklaştığını ben öğrendim. 300 bin içerisinde imandan mahrum, namazdan mahrum, tesettürden mahrum, Allah'ın helal ve haramlarına karşı lakayit davranan binlerce kardeşimiz var. Onlar bizim insan kardeşlerimiz. Evet onlar bizim iman kardeşlerimiz olabilmeleri adına... Bizim bir hidayet adına çırpınışa girmemiz lazım. Ve bu ızdırabı yüreğimizde derin bir biçimde hissetmemiz lazım. Vallahi benim aziz kardeşlerim. Billahi tallahi sabah namazına kalktığımız zaman. Perdeyi şöyle kaldırdığımız zaman. Karşımızda görünen evlerin kaç tanesinin lambası yanmıyorsa. O kaç tane yanmayan lamba adına gözyaşı dökmeyip o ızdırabı yüreğimizde duymasak yarın Allah'a ne söyleyeceğiz ben bilemiyorum. Yarın Allah'a nasıl hesap vereceğiz ben bilemiyorum. Evimizde bu manada namazsız varsa bildiğimiz ve tanıdığımız dostlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız bu manada sıkıntı içerisindelerse onların karşısına geçip Kibirli bir edayla güya tebliğ yapıyormuş adına bir şeyler söylemek maharet değil. Asıl maharet ne biliyor musunuz? Onların haberi yok. Ama siz zahitsiniz ya. Siz abitsiniz ya. Siz gece seccanenizin başındasınız ya. Allah'ım oğlum, Allah'ım kızım, Allah'ım anam, Allah'ım babam deyip onların namazı için yalvarıyorsunuz ya. Allah bundan hoşnut oluyor. Yoksa sokakta bağırmak, çağırmak, ona buna fors atmak, benim gibi kürsülerden konuşmak işin en kolayı. Asıl gece nasıl imar ediliyor? Nasıl hakkı veriliyor? Onundur aslında hesabı. Ve Osman bin Mazun bunu bize öğretiyor bakın 14 asır öncesinden. Dördüncüsü hicret, bir kaçış. ...ve sıradan bir göç değil... ...iman davasını yeşertme adına... ...mukaddes bir yolculuktur... ...Osman bin Mazun gibi... ...hicreti kaderin bilip... ...arkana bakmadan... ...yollara düş ki... ...çağın mücahitlerinden... ...muhacirlerinden... ...olabilesin... ...bir daha tekrar edeyim bunu... ...hicret... ...bir kaçış ve sıradan bir göç değil...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 Mümkün kılan bir dermandır. Osman bin Mazun gibi davana aşk ile bağlanıp her hayırlı amelin öncüsü ol ki çağın Sabikunu evvelinden olabilesin. Bunu da tekrar edeyim. Aşk, adama dağlar deldiren, imkansız gözüken nice işi mümkün kılan bir dermandır. Osman bin Mazun gibi davana aşk ile bağlanıp her hayırlı amelin öncüsü ol ki çağın sabikuunu evvelinden olabilesin. Bana ne deme? Ben yaptım, bunu da başka birisi yapsın deme. İmkanım yoktu deme. Şu olsaydı, bu olsaydı yapardım deme. Eğer imanın varsa. Eğer o imanda sana bir sorumluluk yüklemişse eğer 14 asır sonra gelmiş olman, olmana rağmen davan risalet davası ise davan iman davası ise davan imandan mahrum olan ama dünyanın neresinde olursa olsun insanlara iman adına bir şeyler taşıma adına ızdırap ise hep öncü ol hep önde ol hep ilk ol hep el kaldıran ol ki hiçbir elin ele uzanmadığı o dehşetli günde senin dünyada uzattığın ele Allah bir el uzattırsın o elde gönüllere safa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin eli olsun elimiz dünyada da ahirette de peygamberden mahrum olmasın Allah son günde ellerimizi o mübarek ellere eriştirsin, kavuştursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.